بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والموسلين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 أفرض أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعافظ الأصلان وتدل الجميلان استقبل الغرقان وظل روحه أرواح أهل بيته من التحية والسلام اللهم وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا كثيرا اليوم الحشوة القراء وغفر لنا وارحمنا واركض بنا يا إلهنا الصادق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله لعذبهم وأننت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستوشون Sadek Allahu Alazim. Vbellaana Rasuluhu Nabiul Gashim Kadirim. Ya İlahi Alamin. Râhir ve batın mızanlar iman ya ve Kur'an yelmen alverilə. Nefsin ve şeytanın şerinle müzalı masun ve mahkûz elə. Günlerimizi hikâyki rahmetiyle teveccüh buyurduğun, rahmetinle çepeçevle bizi sardığın, bütün mübarek günlerde, hususiyle kurban bayramında, bütün kendimize sana teveccüh hütfuyla bizleri serfiraz eyle. Küllemizi cennet ve cemanullah şerefiyle şerefiye beyle. Amin ve hormati seyyidin ve selin. Ve Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar her bayramda bir hasbihal yapmak üzere ben huzurunuza çıkıyorum. Sizin Cenab-ı Hakk'a teveccühünüzü benim teveccühümü de onun içine katarak içtimai teveccüh meydana getirerek Cenab-ı Hakk'a takdim etmeye çalışıyoruz. Bayramlar bazı nasihat gününden daha ziyade insanın içini Rabbisine döktüğü günlerdir inandığı, bağlandığı, her an mevcudiyetine bel bağladığı Rabbisine karşı hesaplaşma günüdür. Rabbinin huzurunda ne kadar kıymeti, ne kadar değerin var, ve ahiretteki teraziyle tartılır isen, kaç gram, kaç dirhem gelirsin, onu kendine gösterme ve bu mevzuda nefsinle pençeleşme yaka paça olma günüdür. Kaba sapalığı bırakma, maddiyatı bırakma, biraz içe dönme, vicdanla baş başa kalma, kalpte derinleşme, Allah'ın mevcudiyetini ayan beyan görüyor gibiyim. seni gören ve her an her haline nigâhban olan Allah'a karşı, yeniden bir kere daha edebini takınma günüdür. Gafleti sırtından atmam, mal ayağı sırtını çevirmem, arkada bıraktığın dünyaya beden, önünde seni intizar eden ve senin de süratle ona doğru koşarak gittiğin ahirete teveccüh etme günüdür. Ve unutmayacaksın, senin bir adımlık teveccühüne, bir hamlelik teveccühüne, bir bakış ifade eden teveccühüne rahmet daha var kadar sana teveccüh ve ettirecektir. Tekrar ediyorum bayram, Vaazun asihat günü olmaktan daha ziyade bir hasbi hal günüdür. Açıkça hesaplaşma günüdür. İçin duruluğuyla baş başa kalman günüdür. Senden evvel ve seninle beraber bir ahuvahında binlerce ummanın mevcelendi insanlarla beraber yan yana gelme ve onlar katında senin değerini kendi ölçü vakıtsızlarınla ölçme günüdür. Biz de bunu yaptık, bunu yapıyoruz. Her fert kendi hesabını kendisi yapar. İnsanlar müşterek kader yaşasalar bile herkesin kendine has bir kaderi vardır, onu yaşar. Onunla ölür ve o kad kaderin neticesini sırtına yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Biz bir araya gelince müşterek hesaplaşıyoruz. Ben çok defa bütün insanlardan adi belki huzurunuza çıkmadan hicap eden en kötü, en aşağı, en bayağı bir mahluk olarak nefsimi misal olarak veriyorum. Benimle beraber gece yumuşak döşeklerde Rabbini unutan gafiller de kendini benimle beraber müsaleh edebilirler. Evladı iyaline sahip çıkamayanlar bütün bir hayat boyu ukravi mizanına konacak iki damla gözyaşı sırtında taşımayanlar, bütün hayatları gaflet içinde benim gibi geçenler, bencileyin mücrime benzeyenler, benim kendimi taktığım terazide kendilerini tartabilirler. Benim hesaplaşmam budur. Sizi levhmetime ve kınama yoktur, sizi vicdanlığınızla baş başa bırakıyorum. Ben Ashab-ı Kehf'in köpeği durumunda nefsimle huzurunuza çıkıyorum. Kendi hayat hesabım ve muhasebemle karşınızda arz idare etmeye çalışıyorum. Hırkını açmış ve fakat Rabbini bulamamış, Hz. Muhammed'i tanıyamamış mevizeciniz olarak karşınıza çıkıyorum. Ve diyorum ki, durumu bana benzeyen benim gibi bayramda hiç olmazsa izaya gelsin. Rahmetin kaşık kaşık, Çanak çanak, kepçe kepçe millete rahmet sunduğu bu günde, sizin sütünüzü bulandırmak, örfhaneye getirdiğiniz şeyleri bulandırmak, mide ve bakışlarınızı bulandırmak istemem. Sizin huzurunuza, Rabbin dahi rahmetle nazar ettiği bu günde O'nun rahmetini ifade eden reca ile çıkmak isterim. Husus ile ümidime ve kuvvet verecek, ve kendimi sizin huzurunuzda dual görmeyeceğim, bir bayramda huzurunuzda bulunuyorum. Dolayısıyla arz etmiş olayım, biz senelerden beri alem-i İslam'la beraber her şeyi karıştırdığımız gibi bayramları da karıştırmıştık. Ben sizin huzurunuza bayramda çıkarken bugün bayramdır diyordum, ve fakat içimden gelen bir sesle sen yalan söylüyorsun diyordu bu ses bana, ben de tereddüde düşüyordum. Çünkü Âlem-i İslam parça parça bayram yapıyordu. Bir gün evvel Mısır yapıyordu, bir gün sonra Türkiye yapıyordu, bir gün sonra da Suriye yapıyordu. Âlem-i İslam'ın üç asırdan beri her şeyi karıştığı gibi bayramı, seyranı da karışmıştı. Her şeyimizle beraber bayramımızın, seyranımızın düzeltilmesini de her şeyi düzelten Nazım-ı Ekmel Allah'tan bekliyordu. Fakat bu sene ben böyle bir ruh haleti içinde değilim. Zira biz bir bayramı tesit etmek üzere mescitten toplandığımız gibi, Mısır'da, Suriye'de ve Su Arabistan'da da bugün bayram yapıyorlar. Belki şu dakikalarda Müzdelife'de günahlarının dökülmüşlüğüne sevinç gözyaşı döken, bütün uccacı kiram günahlardan hafiflemiş olmanın havası içinde belindeki taşlarına evvela nefislerini, sonra da Allah'ın emri olduğu için şeytanı taşlamak üzere minaya koşuyorlar. Ve bütün dudaklardan ve dillerden dökülen <gülüyor> لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَبْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَر۪يكَ لَكَ Adeta küre arz bir dil haline gelmiş. Sağdan, soldan, önden, arkadan, cenuptan, şimalden, yeminden, yesardan, semaya doğru yükselen bir ses var. Deki namı haline gelen, ayrı ayrı dillerden, ayrı ayrı şivelerden ayrı ayrı edalardan yükseldiği halde deki namı halinde Allah'a yükselen, arş-ı azamı, arşı rahmeti ihtizaza titreyecek getiren tek ses. Allah'ın büyüklüğünü aykırma sesi. Siz hayalen gidin. Üç dört günden beri, belki bir haftadan beri, dünya adına sırtından elbiselerini dahi atmış, beyaz kefen gibi bir şeye sarılmış. Dün bütün gün arabatta, kumlu üzerinde, taşların arasında, çakıllar arasında. Ellerini Yüce Mevla'ya kaldırmış, elleri yorulmuş veya ıslatmış, yüzüne sürmük öyle indirmiş ve geceyi yorgansız, yataksız müzalifede geçirmiş. Nebilerin uğradığı, Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem pek çok Nebi'nin ervahını müşahede ettiği meşher haramda geçirmiş. Ve de günahlarının affedildiğine bir ümitle dudağında tebessüm, Kâbetullah'ı tefafa doğru koşuyor. Biz Allah'ın haramında, Beytullah'ta, ibadet taat şeklinde, gönül donusu Rabbe karşı şükranların takdim edilmesine dem tutmak, aynı havayı yaşamak, aynı ruh ve aynı bezme enes demek için, el pençe divan durmak için, bu bezmin hakkını vermek için bütün aktar alemde, mescitlerde toplanıyor, Rabbimize karşı kulluğumuzu takdim etmeye, kulluk yapmaya çalışıyoruz. Asırların, üzerimize yediği günahtan sonra üç asrın bizi küfre batıra batıra bu hale getirdikten sonra Rabbimize dönmenin havasını iyiliklerimize kadar yaşadığımız şu günlerde ve ile bir bayramın, Kurban bayramının bu bez bu hava içine kattığı ona ait teşve gönlümüz inşallah sürur ve huzurla dolacak biz de burada mescitten ayrılırken, içimiz huzurla dolu olarak ayrılmış olacağız. Bütün bir dışarıda dolaşmış, medyadesine yabancı kalmış, hafisine yabancı kalmış, mihrabını unutmuş, minberinden gelen seslere karşı yabanileşmiş, vahşi vicdanlarımızdan, bu edeb içinde bulunan gönüllerimizden, akın aşina olan halimizle ahvalimizle Rabbimize teveccüh etmiş insanlar olarak ümit ediyoruz. Buradan bizi dışarıya boş çıkarmasın. Zar zıklarımızı rahmiyetiyle, rahmetiyle, mağfiretler rahmetle doldursun. Bizi gani ve mesut kılsın. Aziz Müslümanlar. Mevzuha dedim. Lezzat bir bilme, bir hal, bir amel mevzudur. İnsanın bilmesi insanı hale zorlar. Bilme hali semere verir. Hal ise insanda bir amel ruhu veya amel havası ve keyfiyeti meydana getirir. Düşen insan hem korkar hem de umar. Eğer korkum olmasaydı mümin olmazdım. Korkum olmasaydı huzurunuzda bulunmazdım. Korkum olmasaydı gece rahatımı, gafletimi terk etmezdim. Korkum olmasaydı döşekten kalkmazdım. Ve yine tevkim Rab Rabbime karşı recab olmasaydı aynı şeyleri yapmazdım. Binaenaleyh bilgi insanda bir havh ve recab meydana getirir. Su-i akibetten Kötü neticeden insan tir tir titrer ve korkar. Korkar da ne yapar? Bir yavru anne ve babasından korkarsa ne yapar? Sokaklara mı düşer? Çarşı çarşı mı dolaşır? Başka diyarlara mı gider? Anneye, babaya isyan etmek, başkaldırmakla mı bu işi önler? Hayır! Katiyen ve katip eden. Anne ve babadan korkan korkar, ama yine anne ve babaya sığınır. Annesinin şefketli tokatlarından korkar, yine kendisini annesinin kucaklarına atar. Anne onu tokatlarken o canım anacığım diye feryat eder. Anne de ona vururken kuzum diye işte feryat eder. Kul korkar, korkar ama yine rahmete sığınır, yine Allah'a teveccüh eder bütün anne ve babaların evlatlarına karşı olan rehmet, şefkat ve rahmetleri Allah'ın rahmetine nispeten deryada katre kalır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, çok duyduğunuz bir sözüyle mevzuğa girmiş olayım. Bilgi bizi hâle sevk edecek, Rabbimizden münasemetimizi biliyorsak, Ciddi bir korku, bir telaş, bir endişe ve paniğe kapılacağız. Fakat yine huzur ve saadeti Rabbimize sığınma, ona tehalet etmede bulacağız. Zira biliyoruz ki, Rabbimizden bize daha merhametli, ondan daha şefkatli birisi yoktur. Allah Resulü ifade buyuruyor, Buhari ve Müslim'de. Esirler gelmiş, kadın, erkek, çoluk, çocuk, çocuk alabildiğine bir her cümel sürüp gidiyoruz. Babasını arayan, annesini arayan, evladını arayan, kardeşini arayan, kız kardeşini arayan... Arayan arayana mahşer gibi bir keyfiyet. Bir aralık Rasûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gözleri bir kadına ilişti. Kadın o mahşeri kalabalık içinde sağa koşuyor, sola koşuyordu. Arkadan gördüğü her çocuğun omuzlarından tutuyor, yüzünü kendisine doğru çeviriyor, simasına bakıyor. Bırakıyor, kolu kanadı kırılmış gibi başka tarafa gidiyordu. Belki 50 tane çocuğu aldı, çevirdi, yüzüne baktı, bıraktı, yine koştu. Rasul Ekrem dikkat çekil kesilmiş bu manzarayı seyrediyordu. Benayet biraz sonra kadın bir çocuk buldu. Çevirdi onun simasına baktı. Evet bu kendi çocuğuydu. Sonra da bağrına bastığı gözyaşlarıyla yıkıyordu saçını, başını ve yüzünü. Öpüp öpüp kokluyordu. Resul-i Ekrem'in de gözleri dolmuştu yücelerde olan bulutlar gibi. Parmağını kaldırdı o manzarayı ashabına gösterirken şöyle diyordu. Şu anneyi görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz evet ya Resulallah. Arayı arayıp bulduğu şu yavrusunu cehenneme atar mı bu anne? Hayır ya Rasulallah! Allah Rasulü karar veriyor. Allah o anneden daha merhametli, daha şefkatlidir. El verin ki Allah kulun kendisine teveccühünü beklemesine mukabil kurul Rabbine teveccüh etsin. Herhangi biriniz çölde kaybettiğiniz deveniz ve azınızı bulduğunuz zaman duyacağınızdan daha fazla bir sevinci, günaha girdikten sonra Allah'a teveccüh ettiğiniz an Allah duyacaktır diye Rasûl-ü Ekrem ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyinizi kaybedeceksiniz, bitip tükendiğinize inanacaksınız ve fakat bir aralık her şeyi başınızda bulacak, öyle bir sevineceksiniz ki, dünyayı kaybettiğiniz anda dünyayla beraber cenneti beraber bulmuş gibi sevineceksiniz. İşte siz Allah'tan sapıp, yolunuzu sapıtıp eğri yolun camına sürüklendikten sonra, akıl edip de Rabbinize döndüğünüz zaman Rabbiniz aynı mukaddes sevinci duyacaktır. Tabi rahava caizse meleklerine diyecektir, kulun bana döndü yeniden, beni hatırladım. Bayramda dahi olsa huzuruma geldim. İltifat edecek, kalbine teveccüh buyuracak. Ve inşallahü Teala böyle bir teveccüh ama olup olmadığını dışarıya çıktıktan sonra senelik hayatında bir değişiklik ve bir ciddiyet varsa onunla anlayacaksın. Rabbimden diler ve dilenirim, katı kalplerimize yumuşaklık, merhamete çok muhtaç olan ahvalimize merhamet buyursun. Bizi acısın, kalplerimize rikkat kutfeylesin, kapısında bizi aziz ve payidar eylesin. Evvela bir ilim ve irfan mevzu, Rabbin rahmetini ümit etme bir ilim ve irfan mevzu. Bu ilim ve irfan sizde hal semeresini verecektir. Akıbetinden endişe edenler dir, dir titreyecektir. Evet. Ve halat olmak için de ümide kapılacak, acı dahi olsa temezlüm de doğru koşacaktır. Hal, ameli semere verecektir. İlim hali semere verecek, sonra halde ameli semere verecek. Ve bundan reca meydana gelecektir. Bunun sırrı şudur. Bunu tafsir etmeden mevzuya giremeyeceğim. Bunun sırrı şudur. İnsan ya geçmişe ait olan meseleleri düşünür, onun tesirinde kalır, ona göre bir şeyler yapar. Ya içinde bulunduğu zamana ait meselelerle mez ve sermez kendinden geçer veya geleceğe ait meseleleri düşünür. Geçmişe ait kötü meseleler insanın içinde bir ah, bir inilti meydana getirir, bir inktisar meydana getirir. Geçmişe ait sevinç ifade eden meseleler ise insanda bir oh meydana getirir. İçine bir huzur estirir ve insana geçmiş zaman olur ki hayali cihan değerdedir. Ve biz o gök kubbenin altında nice tatlı tablolarla çok defa kendimizden geçermez ve termes hâle ait meseleler, halin tesirinde kalarak insan için mesele olan meselelere gelince ona da veç diyoruz. İnsan, misnat tesirinde kaldığı, alçak veya yüksek basıncı altında kaldığı belli havanın tesiriyle kendinden geçer. Hali yaşadığı zaman kendinden geçer, Ani seyyâleye ruh verdiği, huzur verdiği zaman kendinden geçer. Geçmiş zaman geçti, artık onu yakalayamam. Gelecek zamana ulaşamam. Benim elimde dakikalık zaman vardır, bunu değerlendirme mecburiyetindeyim. Bir dakika sonra yaşamam için elimde ne senat, ne beraat, ne de teminatım yoktur. Öyleyse şu dakikayı en nurlu, en huzurlu, en sürurlu şekilde yaşama mecburiyetindeyim. Rabbimle kontak olma mecburiyetindeyim. Dıştaki gafleti bırakma mecburiyetindeyim, çünkü bir dakika sonrasına çıkacağıma dair teminat yoktur. Yattı mı kalkamazsın, kalktı mı yatamazsın, namaza durdu mu belki çıkamazsın, ayrıldığın zaman belki bir kere daha namaza dönemezsin. O an-i seyyaleyi değerlendirecek, süratle gelip geçen zaman parçasını değerlendirecek, onun vecdi içinde bulunacaktır veya gelecek zamana ait insan, tilskâr, hatırlamalar, zikirler altında bulunur. Gelecek zamana ait olan şeyler ya insanın kalbinde ürperti hasıl eder veya insanı bel bağlayacağı, ümit edeceği manzaraları insanın nazarına art eder. Ürperti hasıl ediyorsa buna kavf diyoruz, korku! Allah, kendisine inanmayanların, huzuruna gelmeyenlerin, nimetlerine karşı nankörlük yapanların azap göreceğini ifade ediyor. Sen bunu düşündükçe endişeye, paniğe kapılacak, korkacaksın. İşte buna havf diyoruz. Ve bu dehşet engiz manzara karşısında korktuğunda yine Rabbine iltica edeceksin. Buna da rica ediyoruz. Ben havfi başka bir zamana bırakacağım. Bayramda sizin içinize korku ve dehşet salacak şeyleri anlatmak istemiyorum. Sadece zülcenaheyn olan bir meselenin tek kanadını tutup onu size arz etmeye çalışacağım. Reca, insanın ümidi demektir. Fakat bu, ben günah işleyeyim de Allah beni affetsin ümidi gibi kendi kendini aldatmak bir hunk, bir gurur, bir aldanmak değildir. Belki düştükten sonra döndüğümde beni kabul buyuracak bir Rabbin vardır ümidi demektir bu. Reca bu demektir. Nasıl olsa affeden bir Allah'ım var deyip günah işlemek demek değildir. Nasıl olsa beni affeden bir Allah'ım vardır. Elimde olmayarak sürçtüm, düştüm, günaha girdim. Dönersem beni kabul edecek bir Allah'ım var manasında aracağım. Ve işte bu reca'ya dikkat çeken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La yamutanna <gülüyor> hatukum illa la yahsinu zannabillahi taala. Zinhar hiçbiriniz ölmeyiniz. Rabbiniz hakkında üstü zanda bulunmadıktan sonra. Rabbim beni affedecek ümidine bağlanmadıktan sonra. Böyle bir recayı gönlünüze minhac yapmadıktan sonra. Bu mişkatla hiç aleminizi aydınlatmadıktan sonra takın ölmeyiniz. Demek ki insan, ahir ve encama doğru meylederken, hayatı üful ederken, ölümü düşünürken veya ölüme doğru giderken, daha ziyade Rabbisinin rahmetini reca edecek, ümitlenecek ve Rabbisine bel bağlayacaktır. Ve işte biz inşallahu teâlâ, ben öyle diyeyim, sizin hakkınızda hüsnü şahadette bulunayım bayram namazını kılmak üzere gece uykunuzu terk ettiniz. Huzur-u Rabbül Alemine koştunuz. İnşallah ondan korkuyorsunuz. Korkmuyorsanız bu sizin için dalalettir İnşallah korkuyorsunuz. Korkunuza çare olsun diye Huzur-u Rabbül Alemine koştunuz. Çünkü derdinize derman olacak O'dur. Bittiğiniz, tükendiğiniz yerde yeniden sizi var edecek O'dur. Cismaniyetinizle beraber gönlünüzün kuğutu ve gıdasını ihsan edecek O'dur. Ebediyet arzunuza mukabil ebediyeti sizin için hazırlayan O'dur. Ölmeme düşüncesine, solmama düşüncesine karşı ölmeme ve solmama vadini veren ve getiren O'dur. Gençliğinizin gitmesini istemiyorsunuz, zevk etmek istiyorsunuz. Halbuki önüne geçemiyorsunuz tepeden aşağıya iner gibi süratle gidiyorsunuz ihtiyarlığa doğru. Dünkü gençler bugün ihtiyar ve iki büklümdür içinizde. Yarın pek çok gençler içinizde aynı şeye duçar olacaksınız. Pek çoğunuz beklenmedik bir girizgahda, bir trafik kazasında kanlar içinde gideceksiniz. Pek çoğunuz zinanızdan yediğiniz kurşunlarla yıkılıp gideceksiniz pek çoğunuz bir kalp sektesinden la ilahe illallah deme fırsatını bulamadan hayata gözlerinizi kapayacaksınız. Siz ve bütün insanlık sönüp gidecektir. Bundan kurtuluş yoktur, gelenler gitmiştir siz de gideceksiniz. Gideceksiniz ama Rabbiniz'e iyi olarak gitmeye çalışacaksınız. Zannınızı sağlam yapacaksınız. Rabbe-i itimat havası içinde bulunacaksınız ve inşallah o da sizi affedecek kufranı namazlar olarak cennete gideceksiniz. Muhterem Müslümanlar! Bayramda hiç olmazsa gözlerin dört açılması, avam ifadesi bağışlayın, dört açılması gerektir. Gözlerin dört açılması milli piyango biletlerini radyodan dinleyen insanın kulak kesilmesi gibiyim. hani misal olarak irad ettiğim şey ne kadar basit, Allah'ın rahmetini intizar eden için, hapishanede veya mahkemede hakkında verilecek hükmü bekleyen bir mazlum ve mahkum gibi, dört göz ve dört kulak kesilip Rabbin rahmetini intizar etmek lazım. Bu bir yağma günü ve talan günüdür. Bunda esleyen ve gerinen insanın istifade edeceği şey pek olamaz, belki hiç olamaz. Bunda hışyar gönüller, bunda uyanık duygular, bunda tamamen dirdir titriyen kalpler ve bütün letaif Allah'a mütevaccih olan kimseler istifade edeceklerdir. Hususi ile sırtında taşı taşıdığı büyük bir günah varsam bu günahın hacaleti altında bulunuyorsa iki büklüm, tir tir titriyecek ve Rabbinin rahmetin iltica ve intizar edecektir. Sizi dört kulak ve dört göz olmaya davet ediyorum, ifade avamcadır bağışlayın. Hassas olun, titiz olun, ölü kalple Rabbin huzurunda durmayın, uyanık bir kalple Rabb'e, Rabbe mütevecci olun ve bir sergüzeşli hayatı topyekûn bir ser encameyi gözünüzün önünden geçirin ve onun hacaletiyle iki müklüm olun. İşte biz buna reca diyoruz. Seyyiatı hatırlama, günahları hatırlama ve sonra Rabbin rahmetini düşünme, affedeceğine inanma, Rabbin huzuruna temeccüh etme. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle reca etmeye, böyle recada bulunmaya bizleri muvaffak eylesin. Müminin durumu ne olursa olsun aziz Müslüman, Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği zaman Rabb'u onu affedeceği vaadini bildirmiştir. Günah ne kadar çok ve olursa olsun, Hz. Allah'a affedeceği vaadini bildirmiştir. Binaenaleyh biz günahlarımızın affını dilerken, bir kere daha Rabbimizden dileyelim bize günah işlettirmesin bizi kusurlarla, seyyiatla derbeder ve perişan etmesin. Belki yine sürçecek, düşecek, yine yüzüstü çamura geleceğiz. Fakat hiçbir zaman kasti ve planlı olarak bunu yapmayacağız. Elimizde olmayarak ihtiyarımızın haricinde, dış sayıklarla ve hata bu işi yapmış olacağız. Allah muhafaza buyursun böyle bir şeye duçar olduktan sonra da yeniden doğrulacak, Yeniden yine Rabbimize doğru koşacağız. Bu manada bir reca ile Rabbimizin kapısına geleceğiz. Meselenin ters anlaşılmasından endişe ederim. Bir türlü Allah'a tevcih etmeyen insanın affedileceği beşanetini size veremem. Çünkü bu mevzuda bir vaadi ilahi vaadi sübhani yoktur. Ve yine sizi aldatmayayım ve yanlış şey söylemeyeyim. Siz bütün günah ve seyyahatınıza rağmen inkisar dolu bir gönülle Rabbinize döndüğünüz zaman sizi Allah affetmez. Böyle bir şey demeden de Allah'a sığınırım. Böyle bir anlayış içine düşmeden de sizi sakındırırım, tahtir, tahtir ederim. Buraya kadar günahlar içine girmiş olsanız dahi. Bir daha geriye dönmemek üzere Rabbinize teveccüh ettiğiniz an elinizden tutacak, sizi o bataklıktan çıkaracaktır. Ve fakat bir daha günaha dönmemek kararı içinde bunu yapacak Rabbiniz öyle teveccüh edecektir. Ben Kurban Bayramı, Kurban Bayramının fazağından değil, sizin hiç aleminizle meşgul olmak suretiyle gönüllerinizde küçük dahi olsa bir teveccüh meydana getirebilirsem, kendimi bahtiyar sayacağım. Benim sevmeye çalıştığım veya seviyor zannettiğim Rabbime sizin gönlünüzü çevirebilirsem, kendimi bahtiyar sayacağım. Siz bu vadide nerede olursanız olunuz, o beni çok ilgilendirmez. İçinizde ufak bir hüşşarlık bir uyarma meydana gelirse kendimi talihli sayacağım. Çünkü belki bununla Allah en müslim kulunu affeder. Affetti insanlarla beraber haş ve neşr eder. Rabbim beni de sizi de aff ve mağfiret buyursun. Muhterem Müslümanlar. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hafzun yanında çok daha ağır olarak bize reca ile gelmiş bir peygamberdir. Reca ile geldiği için ümmeti O'na verdiği sözde sadakat içinde bulunduğu müddetçe belalara, musibetlere, arazi ve semavi afetlere maruz kalmamış, mahzun kalmıştır. Allah, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı helak etmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam ferden ve cemaaten, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için aynı recadır. Onun kapısına teveccüh eden kimse boş dönmemiştir. Ona müracaat eden kimsenin etekleri boş geriye gitmemiştir, dağarcığı boş olmamıştır. Onun ziyafet sofrasına koşup giden kimse karnını doyurmadan ayrılmamıştır. Reca ile geldiği için onunla yüzler gülmüş, ümitlere fel gelmiş, insanın iç âlemine aydınlık gelmiş ve insanın letâ-i filâhut gelen esintilerle, Leyzak destan gelen esintilerle mamur olmuş, mamuru olmuştur. Onun için biz Recan'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyiz. Ve ma kana Allahu yu'azzibuhu ve ente fihim. Allahu mu'azzibuhum ve hum yastamirun. Habibim işanım, sen onların içinde olduğu müddetçe Allah onları azab edecek değildir. Ve onlar istiğfar ettikleri müddetçe yine Allah onlara azap edecek değildir." diyor. Hazreti Muhammed ile münasebet devam ettiği müddetçe Allah azap edecek değildir. Binaenaleyh, biz ferden ve cemaatten maruz kaldığımız, aileten ve devleten maruz kaldığımız bir kısım felaketler var ise şayet, bu az yolza olsa Rasulü ile münasebetimizin kopmasına delalet eder. Çünkü vaad ilahi var, vadi ilahi var ki insanlar rasûl Ekrem'le münasebetlerini devam ettirdikleri, işledikleri günahın ağırlığı altında Rabbilerine döndükleri müddetçe Allah ondan azap etmeyecek. Maruz kaldığımız azaplar var ise şayet bu münasebeti sağlam tutamamışız demektir. Rabbimizle de aramızdaki durumu koruyamamışız demektir. Hazreti Muhammed vesselamla alakayı devam ettirememişiz demektir. Böyle bir hizdan ve husrandan Allah'a sığınırım, siz de Allah'a sığının. Allah bizi üç asırdan beri içinde bulunduğumuz hizdandan muhafaza buyursun. Halas eylesin, evci kemal insaniyete çıkartsın. Dolayısıyla girdiğim bir hususta ışık tutmak için bunu arz ettim. Reca Peygamberine mütevecci olan kimseler derbeder olmazlar. Ben Hz. Muhammed gibi bir kaptanı bulmuş bir cemaatin, derbederliği karşısında şahsen müteessirim. Hz. Muhammed gibi bir piştarın arkasında olan bir cemaatin, kefere ve fecere karşısında dilenciliğini duydukça müteessir oluyorum ve içim kan ağlıyor. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam gibi bir peşivar arkasından, ebediyete giden yolunu kat etmeye çalışan bir cemaatin kafir ve zalimlerin dununda olması onun muazene unsuru olacağı yerde onların muazene unsuru olması karşısında vicdanım dahidar olmaktadır. Her mümin dilgir olmalı, her mümin müteessir olmalı. Önünde Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ama başına gelen felaketler, şeytanın cemaatinin başına gelen felaketler cinsindendir. Ezil ondadır, mezellet ondadır, dilencilik ondadır, düğün-ü umumi ondadır, kargaşalık ondadır, huzursuzluk ondadır, açlık ondadır, sefalet ondadır, sefaat ondadır ve her şeyin ötesinde ruhu sefalet sefaleti ondadır, perişaniyet ondadır, aynı zamanda Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Hazreti Muhammed gibi bir rehberi ekmeli bulan bir insanın, bu mezelletlere maruz kalması oldukça ağır ve vicdanı yutamayacağı, kalbin hazmedemeyeceği bir mevzudur. Vicdanı olanların, kalbi olanların vicdan ve kalbine havale ediyorum. Önünde Resul Ekrem imamlık yapsın, sana ışık tutsun, Semalara giden yolu göstersin. Sen ise onun indirdiği kitaptan haberin olmasın. Kelam-ı ilahi senin elinde yabancım. Önünde Hazreti Muhammed, onun getirdiği kelam-ı ilahi sana yabancım. Ne kadar yabancı. Berkson'dan daha yabancı, Kamptan daha yabancı ve fikrinden daha yabancım. Eflatun'dan yabancı, Descartes'tan yabancı. 20. asrın filozoflarından terseriliği temsil eden ve sefaletin romanlarını yazan, Fartır'dan kamudan daha yabancım. Ben bunları okuduğum kadar arşı perşe bağlayan, bütün mekanın tercümesi olan ve zaman ve mekanın efendisi tarafından sana tebliğ edilen Kur'an-ı Moğizül Beyana karşı yabancı duruyorsun. Onu bir kerecik olsun okumadın. Rabbim acaba maksadın nedir diye inmedin, Rabbinin maksatlarına inmedin, inme lüzumunu duymadın. Kafirin romanı kadar senin nazarında, arşi ferşe bağlayan arşi azandan inen Kur'an'ın kıymeti yoksa, ben kendi terazinle seni tartmakla baş başa bırakıp deneyim. Sen kendini tart, sen kendi muhasebeni yap, kendi ölçülerinle kendini tecih et, istersen vicdanen mustarip ve müteessir ol, isterse Rabbim şu dakikaya kadar bin türlü hata ettim. İnhirap edip ayrı yola gittim, Habibi edibini bırakıp şeytanı takip ettim. kelam ı ilâhîye karşı lâkayıt kaldım, binlerce mâla yani şeylere daldım. Zuhal'ın etrafındaki halkalarla meşgul oldum. İstatistik ilmi bana bir fazilet getirecekmiş gibi, Amerika tavuklarının yumurtalarıyla meşgul oldum. Ama senin kelamınla meşgul olamadım. Bu benim için bir dül, altından kalkılamayacak bir hizan ve bir vebaldir. Ben bu vebal altında iki büklümüm, her şeye rağmen sana dönüyorum. Ben affetmen için sana dönüyorum dediğin an, recai yakalamış, Rabbine yanaşmış olacaksın. Rabbim senin içine istikamet versin, seni dergâh-ı nezdâ hediyetine tevcih buyursun. Ve bu halimle sana hitap ettiysem, bir dertli insan olarak beni mazur gör, Allah da beni affeylesin. Ve asıl hedefim senin kalp simanı, vicdanın ve çini Rabbine tevcih kılmak, ona çevirmektir. Reca Peygamberi etekleri ümit dolu gelmişti. Koşan koşana kapısına, istifade eden istifade edenem. Herkes o dergaha müracaat ediyor, müracaat ediyor, bu ve muhtaç olduğu şeyleri alıyor, dönüyor, bütün hirvani bir hayatı mamure kılıyordu. Herkes ona koşuyordu. Gün geldi Ceziretü'l-Arab'ta Rasûl-i Ekrem'e müracaat etmeyen kimse kalmadı. Belki müracaat ettiği güne nizmetler üç beş gün evvel, Kılıçla onun karşısına çıkmış kimseler dahi Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a müracaat ettiklerinde hüsnü kabul gördüler ve Allah'ın kendilerini affedeceği müjde ve beşaretin aldılar. Biz Resul Ekrem'e karşı kılıç kullanmış mücrimler kadar mücrim değiliz. Biz her fırsatta Resul Ekrem'in karşısına çıkmış küfrün temsilcisi olarak imana karşı darbeler indirmiş insanlar kadar inşallah mücrim değiliz. Nefsim itibariyle belki onlardan daha aşağıyım. Fakat bayram günü camiye gelmiş bir cemaati, onların cahiliye devrine ait durumlarından daha aşağı görmek cemaate karşı saygısızlık ve bir mümin cemaat hakkında suizan olur, bundan Allah'a sığınırım. Onları kabul buyuran Hazreti Allah, seni kabul buyuracak, amellerini de kabul buyuracak, yıkılmış gönlünü yeniden mamur edecek, seni hisset ve onuruna ulaştıracaktır. Ama el verir ki ona dönesin, teveccüh edesin. Mekke fethedilmiş, giren girene ve kaçan kaçanaydı. Kimisi Resul-i Ekrem'e tehalette her şeyi buluyor ve gelip resul Ekrem'e tehalet ediyordu. Kimisi ise Resul Ekrem'den bir kötülük gelecek zannıyla kaçıyorlardı. Kaçtıkça kaçıyorlardı. Bunlar içinde Ebu Cehil'in oğlu İkreme de vardı, kaçıyordu. Memleket aşırı kaçmıştı da kadın arkasına düşmüş. O uzun yolu kat etmiş. Kocasına Resul Ekrem'in herkesi affettiği beşaretini götürmüş. Elinden tutmuş, huzur Resulullah'a getirmişti. Sen de halet edenem. Kimisi Rasûl-ü Ekrem'e sığınıyor ve kurtuluyordu, kimisi de kaçıyor, kurtuluşu kaçmada buluyordu ve zannediyordu. Rasûl-ü <gülüyor> Ekrem ise lâ tesrib aleykumu'l-yevm yâgıfırullâhu lekum ve hu Bugün kınama yoktur buyuruyordu, bugün tevbih yoktur buyuruyordu. Allah bütününüzün günahlarını mağfiret ve size merhamet buyurur buyuruyordu. Onun için herkes ümitle Rasûl-ü Ekrem'e tehalet ediyor, Allah'ın aklına masar oluyordu. Kapı o kadar açık tutulmuş, menfezler o kadar geniş tutulmuş idi ki o güne kadar en korkunç kötülükleri Resul-ü Ekrem'e karşı yapan kimseler dahi o aftan istifade ediyorlardı. Ve bunlardan bir tanesi de idi. Vahşi, cahiliye devrinde Kureyş'ten birinin kölesiydi bütün bir cahiliye hayatını Müslümanlığın karşısında yaşamıştı. Bu gözü peç, alabildiğine cesur ve atılgan, ölümden korkmayan kölem, her fırsatta Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Efendilerinin tahrikiyle Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Ve nihayet Uhud'a da çıkmıştı. Uhud'da da Müslümanlarla karşı karşıya gelmiş Rasul-ü Ekrem'e karşı, mızrak sallıyordu, ok kullanıyordu ve kılıç çalıyordu. Ve nihayet kendini ifade ettiler. Hazreti Hamza'yı öldürürse hürriyete kavuşturulacağı vaadini verdiler. O da bütün işi gücü bıraktı, seyyidine Hz. Hamza'yı şehit et etme yolunu ve fırsatını gözetlemeye koyuldu. Daha sonraki devirde, tabi'in devrinde aynen kendisini naslediyor. Bana bir miktar para vaad ettiler ve sonra da hürriyetime kavuşacağım vaadini verdiler. Hazreti Hamza'ya önden yanaşmak ve yaklaşmak mümkün değildi. Uhud meydanında bir aslan gibi sağa sola kılıç çalıyordu. O İslam saflarındaki rağmen hiçbir şey olmamış gibi hangi cepheye dalarsa dağıtıyor ve püskürtüyordum. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem takdir bakışlarıyla onu alkışlıyordu. Ve biraz sonra Cibril gelecek, Hazreti Hamza'nın göklerde Allah'ın aslanı olarak yazıldığı müjdesini getirecek Resul Ekrem'in içine şerbet serpecek, su serpecektir, inşirah verecektir. Önden yanaşmak mümkün değildi. Ben bir kaya'nın arkasındaydım. Elimde taşıdığım benimki gibi talihsiz bir mızra'm vardı. Hazreti Hamza bana sırtını dönünce arkadan mızra' bütün gücümle sırtına indiriverdim mızrak söküp göğsünden çıkmıştım, o bir lah şeklinde yere yıkılırken bana doğru döndüm. Öyle bir hamle yaptı ki az imkanı olsaydı sadece bana doğru gelişi ödümü koparacaktı, bir aslan hüviyetindeydi. Ve dayanamadı, yıkıldı yere. Bir at sonra da bağırsaklarını dışarı çıkardılar, burnunu, kulağını, dilini, dudağını kestiler. Bir beşaret Hazreti Amdan'ın ölmesine karşı bir beşaret olsun diye boynuna gerdanlık olarak taktılar. Aradan yıllar geçti. Herkes Resul-i Ekrem'e dahalet ediyordu. Aramızda çeşitli yazışmalar oldu. Ben de kendisine dahalet ettim. Huzuruna gittim. Diz dize verdim. Başını kaldırdı bana baktı dedi ki sen vahşi misin? Vahşiyim dedim. Hazret Hamza'yı şehit eden sensin değil mi? Evet benim ya Resulullah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul buyurmuştu. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiştim. Cenab-ı Hakk'ın sema kapılarını açtığı bir kimse ya Resul Ekrem o kapıları kapamazdı, kapıyamazdı da. Allah beni kabul buyurmuştu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bitaka bu pazubendi koluma takmıştım. Bu sırlı kelimeyi dilime dolamıştım. Manasını gönlüme minac etmiştim. En vahşi çöllere dalabilirdim. Aşılmazsa araları bununla aşabilirdim. Ve bana artık kimse ilişmeyecekti Allah'a iman etmiştim. Fakat benim aydın dünyamı karatan Resul-i Ekrem'in bir sözü oldu. Bana dedi ki vahşi bana çok görünme. Çünkü amcamı şehit ettin, seni gördüğüm zaman o tabloyu hatırlarım. Bağırsaklarının dışarıya çıkmış olması, göz ve kulaklarının oyulup çıkarılması, müsel yapılması, belki o manzarayı hatırlarım da elimde olmayarak içimde sana karşı bir burkuntu duyarım. Onun için bana çok sık görünme dedim. Tam aydınlığa kavuşacağım an, bana yeniden bir perde araya girmek suretiyle bir karanlık dünya getirmiştim. Yeniden dünyam yıkılmıştı diyor. Resul i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ancak uzaktan seyrediyordum. O minberin beri tarafında oturursa ben arkada duruyordum. Maksurede bulunurken yüzüne bakıyordum. Gül cemalini görmek için koşuyordum fakat yanına sokulamıyordum. Ve kendisine görünemiyordum. Mekke fethinden sonra bir iki sene geçmişti. Ben bulunduğum yerde bulunuyordum, dediler ki Resûl-i Ekrem vefat etti. İşte o zaman benim dünyam yıkıldı diyor, işte o zaman kendisine dehalet edip ya Resûlallah bana görünme demiştin ama acaba görünebilir miyim artık deme imkanını kaybettim, dünyam yıkıldı. Aradan yıllar geçti, kendi naklediyor, mazi yazar i̇bn ifadesiyle. Aradan yıllar geçti, Resûl-i Ekrem vefat edince, yemâmede yalancı peygamber zuhur etti, ben de kendime ölüm arıyordum. Hazreti Hamza'yı arkadan yetişmek için, elimde taşıdığım mücrim mızrağımla beraber ölümün pençetinin ense köküme ineceği anı bekliyordum. Sırtında taşıdığım mevcudiyetimin yükünden bıkmıştım artık. Ne zaman ölüm bana gel diyecek, şu hacaletli yükten kurtulup Rabbime kavuşacağım diye harp meydanlarında ölüm arıyordum, nasip olmuyordum. Na'yet yemâme'ye gittim, çetin bir muharebeydi. Müslüman satlarında bozulmalar olmuştu, Halid'in ustam manevralarıyla Müslümanlığın idbari ihbale döndüm. Derken kâfirler bozguna uğradı, Müslümanlar galebe çalmaya yüz tuttular. Tam bu esnada Yemamen'in kapıları açıldım, zıhlar içinde mehip mi mehîb bir adam dışarıya çıktı. Yanımda ufak tefek bir sahâbi vardı, ona bir iki kılıç darbesi vurdu fakat kâr etmedim. Bana dedi ki Vahşi Peygamberim diye yalancı kezzap işte budur. Müselemetül kezzap budur dedim. Elimde günahkar mızrağı taşıyordum. O Hazreti Hamzaya girmiş çıkmıştım. Bu defa müselemeye önden mızrağı sapladım. Onun arkasından söküp çıktığı çıkarmayı beklemedim. Tecdiye kapandım. Gözlerimin yaşlarıce yundu ve şöyle diyordum: Rabbim Habib Adibini göremedim sen ona selam söyle, acaba ruhu fenailerinin fenahilerin huzuruna çıkabilir miyim artık? Şu hacaletli yükten kurtulabilir miyim artık? İşlediğim günahın hakkını verdim mi artık? Resul-i Ekrem artık gel deyebilir mi acaba bana? diyordu. Belki bu değişler vahşide bir tefekkür, bir düşüncem, bir iç muhatebesiz şeklinde ifade ediliyordu. Ama o durumu tasvir eden öyle dile getiriyor, öyle yazıyor ve öyle söylüyordum. Aziz müslüman, vahşi dahi huzuru risalet ve nailem, huzuru Rabbül âleminde kabule karim oluyordu. Ama günahının yükünü sırtında taşıma havası, edası, anlayışı ve şuuru içinde, sırtında ağır ve hacaletli bir yük taşıma havası içinde tehalet ediyor ve hüsnü kabul görüyordu. Bu hava ve bu eda içinde tehalet etsen, Yaptığın şeyler yüzüne çarpılmayacak, sen haybet-i hizan içinde ve husran içinde kalmayacaksın. Rabbinin seni affedeceği zannı içinde Rabbine gitmeye çalış. En اِنْدَ غَنِّ abdi بِيمٌ Kulum beni nasıl zannederse ben öleyim buyuruyor. فَالْيَظُنَّ بِيمَا شَاءَ دِلَد۪ي gibi zanda bulunsun. Yahya ibn Muaz veya Muaz ibn-i Heysem anlatıyorum. Diyor ki, bu meşayhten bir zattın, ehlullah'tan bir zattım. Gecesinin siyah sülüplerinde 300-400 rekat namazın nurani heykeller halinde Rabbe yükseldiği bir insandın. Günde Kur'an-ı Kerim'i iki defa hatmeden bir insandın. Fıka hukukayı hukuka ait, hüküm istinbat eden müştehiplerden bir zattın. Abiddi ve zahitti. Öldükten sonra rüyada gördü ve sordular, Rabbin sana ne muamele yaptı? Buyurdu ki beni huzuruna aldın. Bana şöyle dedi, ya Şeyh Hassû, ey talihsiz yaşlım, ey kötü insan bana dedi. فَالْتَ ve وَكَذَا Sen şunu şunu yaptın, kahvede oturdun vakti israf ettin, yaptın sabah namazını itilaf ettin, Allah sana bir hayat verdi, ifina ettin, nimetler verdi, nimetleriyle perverdi etti. sen gaflet içinde imrarı hayat ettin. kaza ve kaza. Sen şunu şunu şunu yaptın dedi bana. Vallahi diyor, iliklerime kadar tir, tir titriyordum korkudan. Ya Şeyh Hassû diyordu, talihsiz yaşlım. ben kendimi düşünüyorum. Sanki o değil de ben gibiyim, beni karşısına alacaktan bana aynı hitapta bulunacak ve titreyeceğim. Öyle diyordu, öyle diyelim, öyle diyeceğiz, öyle dediksin. Dedim ki ya Rabbim, ben Abdurrezzak'tan işittim. Abdurrezzak Mâmer'den naklediyor. Mamer Zühri'den, Zühri Enes'ten, Enes Resulullah'tan, Resulullah Cibril'den o da senden naklediyor. Sen buyurdun ki, اَنَا اِنْدَ ذَنْنِ عَبْد۪ي ب۪ي فَلْيَدُنَّ ب۪ي ben kulum beni nasıl zanneder söyleyim. Hakkımda istediği gibi zannetsin. Affeden bir Rab olarak beni tanısın veya azap eden bir Rab olarak beni tanısın. Rabbim ben seni ben affeden bir Rab olarak tanıyorum. Öyle zannediyorum ki ve inni laadunnu enni la Öyle zannediyorum ki ben azaba uçar olmayacağım. Diyor ki Rabbim döndü bana şöyle dedi. Sadaka Cibril Sadaka Muhammed. Sadaka Anas. Sadaka Zuhri. Sadaka Ma'mer. Sadaka Abdurrezzak. Ana inda zannad bi feliyatu'n-nebi ma'şan. Cibril doğru söylüyor. Hazreti Muhammed doğru söylüyor. Enes doğru söylüyor. Zuhri doğru söylüyor. Ma'mer doğru söylüyor. Ben kulun beni nasıl zannediyor söyleyim. Beni affedici bir rak olarak tanıyor. Günah alanın hacaletinden bana sığınıyor da halalet diyor söyleyim. Sokakta çarşıda pazarda dolaşıyor ve bu günahlardan ibatır diyor. Dönme aklından geçirmiyorsa ben öyleyim. Ona öyle muamele, berikine de öyle muamele yapacağım. Rabbiniz hakkında üstün zanlınızı kavi tutun. Rabbinize teveccüh edin. Ta kırklık, ellilik gafleti izalesin. Zira yine Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Yaşı kırkabali olduğu halde, hayrı şerrine racı olmayan insan cehennemde kendisine yer hazırladın. Bu da benim diye korkuyorum. Yaşı kırkabali olduğu halde, hayri şerrine üstün gelmeyen insan kendisine cehennemde yer hazırladın. O da benim diye endişe ediyorum. Herkes kendisinden endişe eder veya etmez. Fakat ben şu kanaatteyim ki hayrım şerrime galip gelmesi şöyle dursun hayrım o şer dalgaları üzerinde belki bir köpük gibi her an kaybolmayan bir hayat. Allah benimle beraber mücrim neslimizi, insanımızı affa mağfiret buyursun. Üç asrın yayıp bitirdiği ve tükettiği, kalbi hayatı öldürdüğüm, gözlerdeki yaşı dondurduğum kalplerdeki duyguya bir sünger çektiği neslimizi Allah üç asırlık gafletten kad buyurup evci kemal insaniyeti ile eylesin. Aziz Müslüman, sen sürçecek, düşecek, kalkacak, yürüyeceksin. Rabbin de devamlı seni mağfiret edecek. Rabbin seni mağfiret etmesiyle Rabbin arasına kimse giremeyecektir. Muhammed i̇bn Saab anlatıyor. Onun bilhassa el yazmasıyla bir nüsha kitabında gören naklediyordur. Diyor ki, kul ısyan eyler ve sonra ya Rabbi der, melekler hicab olurlar, onunla Rabb arasında hicab olurlar. Bir kere yine ısyan eder yine ya Rabbi der, bir kere yine ısyan eder yine ya Rabbi der, melekler hicab olurlar. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, kulumla benim aramda ne zamana kadar perde olacaksınız? Kulun bildi ki kendisini mer kendisine merhamet eden, mağfiret eden birisi var, onda mağfiret talep ediyor, siz şahit olun ben ona mağfiret ettim. Ümitle Rabbine teveccüh edeceksin. Ve bileceksin ki, Rabbinle senin günahların arasına kimse giremeyecek. Teveccüh edip el ne etek açtığın zaman, sana merhamet buyuracak, mağfiret edecek, affedecek, dergah-ı daha hadiyetine kabul buyuracak. Allahü Teala ve Teccaddes Hazretleri kerem ü muamele yapsın, Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam aziz ve paidar edettin. Vakit geldi. Ben bütün dikkatimi ve gücümü kaybetmiş olmama rağmen buraya kadar geldiğim için huzurunuza çıktım. Bu gibi ahvalimde ben cemaatimden esasen medet beklerim. Cemaatından beklediğim medet onun aşina bir simatın yaşaran gözüm ve korku içinde tir tir titreyen hali benim sakatsızlığıma güç katar ben hastayım. Her tarafım titriyor ve uyuşma içinde. Hocamıza teklif ettim yapamam dediği için ben huzurunuza çıktım. Ama her iki tarafta da az buçuk pas olduğundan dolayı ben hastayım, marizim. Cematta de dizime derman veremediği için ben bir ricayı takdim edemedim. Rabbim hepimize af ve mağfiret buyursun, vakit gelip dayandığı için keseceğim bunu. Fakat bu iş burada benimle bitmiyor, bu iş dünyayla da bitmeyecek, bu iş sizin ölüp gitmenizle de bitmeyecek, devam edecektir. Herkes taşıdığı gönlüyle Allah'ın huzuruna gidecek, kaç dirhemlik duygusu, hassasiyeti ve titizliği varsa ondan gidecek, ne kadar imanı ve coşkun gönlü varsa onunla gidecek. Ve herkes kendini hazırlamış olarak Rabbin huzuruna gidecek. Hesabını vermiş insanlar olarak Rabbin huzuruna gidecek. Allah hesabımıza asan eylesin. Gafil ve uyanık hepimizi dergâh-ı nezdâ hadiyetine liyakatla terfiraz eylesin. İçimize aydınlık ihsan eylesin. lillahi i el Fatiha